Efendinin banyo sabunundan salatalık krebide de kanımın çarpıcı nefis, hep yeni harika. Sıksa her şey, samblı da, canım da sıksa kirada, ne fark eder? Daha, daha da sıkılsa kemerler, aldırma, patlat şişeyi, için yandıkça. Faiz artmış, fiyatlar çıkmış, boş vereceksin. Aldırma daraltı facaları pandiriliceksin okul yokmuş ne sınavlı ne paralı becereceksin boşver notunu Reklamlar. Reklamlar reklamları görmedirsen mutlaka görün. Reklamları kaçırmayın. Ne bilet almadınız mı? Reklamlar. Reklamlar deve kuşu kabaret tiyatrosunda. Deve kuşu İstanbul'da Ankara'da İzmir'de Bursa'da deve kuşu Türkiye'de. Zeki reklam yapma. Reklamlar. Ve karşınızda Zeki Alasya Metin Akpınar. Çok çektirdiler bize milli piyangoda. Bana çıkmaz! Çıkar! Çıkmaz, çıkmaz! Çıkar! Çıkar! Nah çıkar! Niye? Bilet almadım oğlum! Ne bileti? Otobüs bileti. Otobüs bileti almazsa tabii çıkmaz. Milli piyango bileti almadım. He. Ayşen Gruda! Reklamlarda! Eski domates güzeli! Yeni salça güzeli! Salça değil, panço güzeli! Pança! Yesin onu teyzesi, yesin onu teyzesi! Sema, yunak! Aman de, ne ne ufakmış! Topi top, topi top, sen neymişsin sen? Nezih Tuncay, kelebek mobilyanın erki. Kelebek gibi uçar, ara gibi sokar. Ali Yalaz! Şu günlerde şofben kralı. En kral şofben bu mu? Reklamların değişmez adamı. Füleyp, Füleyp, Füleyp. Lame selim naşit sokakların yalnız adamı o değil be mintaksın gömleği kirli adamı misafirliğim <gülüyor> size pahalıya geldi mustafa uzun yılmaz reklamcıların henüz fark edemediği büyük can az gelişmiş ülkenin çağ atlamış şönü <gülüyor> evet ve Reklamlar başlıyor. Allah sabır versin. Toparlanın acele edin biraz, şu sandalyeyi şuraya getir. Şunu da şunu da tamam, buradakini de çekin buraya. Evet, sen de şu lambayı çek biraz geriye. Ee, saat kaç oldu? İki üç yemek geçiyor. Ooo, baya geciktik yahu. Aksi gibi makarnacı Faribey Bey de gelecekti bugün. Bana bak, makarnayı hazırladın mı? Hazır abiciğim, hazır. Ya erken pişirdik, sakın soğumasın. Merak etme abi, soğursa üstüne sıcak su dökeriz. Ulan makarna o zaman hamur olur be. Fahri Bey ne diyor? <gülüyor> ...makarnayı çatalın ucunda tek tek göreceğim diyor. Sen makarnadan anlar mısın? Hiç pişirmedim ama yaştan anlarım. Onu babam da anlar. <gülüyor> Gelecek mi? Kim? Baba. Babamın ne işi var? Babamı niye karıştırıyorsun şimdi? Ben karıştırmıyorum o karıştırıyor. Neyi? Makarnayı. Yahu makarnayla babamın ne ilgisi var kardeşim ya? Ha öyle ya, tabii. <gülüyor> Hay Allah be. ya nerede kaldı bu kel be? İki saat oldu. Erife bir kravat tak dedik iki saattir ortalıkta yok. Nereden bulursun böyle gıcık tipleri anlamam rejisör ya. Şirketin adamı, yağcının teki. Ne zaman adam istesek bunu yolluyorlar. Hulusi Bey kardeşim set hazır hop. Bendeniz de hazırım efendim. <gülüyor> Nasıl embeğiniz gibi olmuş? <gülüyor> ne oluyor be ne oluyor be? <gülüyor> Affedersiniz ama evinde ailesiyle makarnayı adam herhalde sofraya böyle donlu oturmaz. Pantolonunuz yok mu sizin? Biz bu konuyu sayın rejisörünle eline boyuna görüştük efendim. Kendisi belden aşağıyı görmeyeceğim ben öyle mi dedim? Aynen böyle dediniz efendim. Demişim de. <gülüyor> evet, belden aşağıyı görmeyeceğiz kesin şamatayı. Geç otur kardeşim şuraya. Emredersiniz. Efendim. Geç bakayım. Evet, alt tarafı görmeyeceğiz dedik ama üst tarafta pek rahat değil. Dar. E, ölümü ilikememem mi efendim? Az ederseniz açabilirim. Ben öyle mi dedim? <gülüyor> yani bu adam evinde makarnayı böyle mi yiyecek? Üstü forma altını sorma. <gülüyor> ya anlamıyorsunuz anlamıyorsunuz. Anlamıyorlar. Adam bir İngiliz gentilmeni. Hava gidiyor, tenis oynuyor. Orta yaşın üstünde ama çakı gibi maşallah. Çakıya bak, borstan bıçağı gibi maşallah. Bizim <gülüyor> <gülüyor> bakarmıyı yesin de görelim İngiliz gentilmenliği. Kardeşim, bu ceket sana dar. Dar efendim. Emanet. Çocuk geldi abi. Hoş geldi. Gel gel. Gel samicik. Gel. Gel çocuğum, sıtarım yıldızım gel çocuğum. Bana ne, bana ne? Gel buraya. dedim Allah'ım gel ha. Allah gel şöyle. Bu mu? Bu abi. Tamicik Rinsör amcalar ne derse onu yapacaksın tamam mı yavrum Gel bakayım Şuraya gel bakayım yavrum Hadi gel amcana biraz bakayım Biraz daha yaklaş Şöyle gel bakayım verim sana maşallah Adın ne bakayım senin Sana ne ulan istiyor neyse söyleyeceğiz evet, Kusura bakmayın efendim Aslında çok dergiyeli bir çocuktur ama birdenbire heyecanlandı ...oğlum evde ben sana ne tembih ettim. Reci olacak hıyar ne söylerse onu yap dedin. Hı, oğlum. Ne? Niye yalan mı söylüyorum? Hıyar hı, oğlu hıyar bile dedin. Hı, gel hı, bakayım de gel şuraya. Geç babanın yanına otur bakayım. Hangisi babam? Bu amca senin baban olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, o Ulan bana babo olacak daha doğru dürüst bir adam bulamadınız mı? Bunun pantolonunu bile yok, lan bacaklarına bak kıl içinde. Evladım, evladım sahiçi baban olmayacak. Sinir etme beni geç otur şuraya be. Oy, oy, ya, yavaş ya, istim. otur. Otur şuraya, şuraya bakayım. Bak dizler amcaları nasıl yenildirdik? Uçludur patlatırım ha. Gel atın seni. Ee... Erkeksiniz teker teker gelin ulan. Ay azdı, azdı. Ay azdı oğlum. Oh, anne Allah, Allah. Ah anne kabilin. Ah be efendim bu çocuk beni deli edecek. Ee, Yavrucuğum, usta dur. Bak güzel anneciğini deli etme. Sen de anneme asılıyorsun değil mi? <gülüyor> Benim pantolonum nerede ulan? Amca bunun pantolonu yok. Biliyoruz. Amca bu da anla Biliyorum evladım sinir etme beni biliyorum. Sus, sus. İyiyim Olumsuz. Kıyar oğlu kıyar bu mu? <gülüyor> ah çok affedersiniz Reisör Bey. Saat kaç oldu? Üçe beş var abi. Hay Allah kahretsin söndür ışıkları. Nerede kaldı bu karı ya? Berberlidir. Her çekimde böyle yapıyor. Bir daha çağırmayacağım bu manyağı. Abi. Selam. Aa. Ay kusura bakmayın biraz geciktim galiba. Nasılsın hayatım? İyidir. Çok beklettim mi? Yok canım sadece biraz merak ettik. E ne yapayım kuaförün asansöründe kaldım. Aa. Işıklar kesildi. Ay düşünebiliyor musun rezaleti? Merhaba. Merhaba merhaba. E evet, ne yapıyoruz? Benim saat dörtte ekspozisyonda olmam lazım. Nasıl olursunuz saat üç? Önceden verilmiş bir randevu. İsterseniz başka birini bulun. Laf. Vallahi bence başka birini bulalım, bu kadarı fazla artık değil mi ya? Aa. Sen manyak mısın be, makarnacı bu karıya aşık. <gülüyor> tamam hayatım merak edecek bir şey yok, hemen hallederiz. Kamera hazır mı? Hazır hayatım. Ama. Yak ışıkları. Karım yıldızım. <gülüyor> Işıklar gözüm alıyor. Oğlum lambı elbise tamam, al, avluya topla. Tamam, sen de kontrol, abi, kontrol yap hazırla onu. buraya. Atlı yaptı abi, tamam. Ne atlı yaptı ya? 2000 spoto veya bize yürüyor. Yavrum, evladım, sen elbise değiştirmeyecek misin? Aa, kimse bana bir şey söylemedi ki hayatım. Ben hiçbir şey getirmedim. Nasıl kimse bir şey söylemedi? Makarna reklamı çekiyoruz dedik. Ev kadınısın dedik. Ev kadını mı? ay rezalet. Aa, bu ne? Kocan. Kocan mı? Çok teessüf ederim yani. Bula bula koca diye bana bu pantolonsuz kabağı mı buldunuz? Ağzın topluyor lan. Hollanda kanalya sıkılıklı afişte. Sen aa. benim babama kabak diyemedin. Allah Allah! Ya baba, senin kimliğin ağzı mi Ne Allah. münasebe, babama niye kabak diyor? Ne es kabak adamın saçlara bak etraf saç dolu. Oğlum sus. Bana benimle alana tıraş bıçakları. Böyle kabak demesin bana. Bana bak kesin sesinizi hepinizi atarım dışarı. Bana ne kabak demesin. Vaktimiz yok zaten. Bana ne kabak demesin. Gel yavrum otur şuraya. Bana ne kabak demesin. Oğlum şu. Ee, ne yapıyorum? Kabak demiyorsunuz. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Teker teker anlatıyorum. Anne kabak pişirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Anne makarna pişirmiş Kabaklı mı? <gülüyor> Hayır sade makarna enfes bir makarna Tabaklara teker teker servis yapıyor Hepimiz güler yüzlüyüz Hepimiz neşeliyiz sevinçliyiz Hepimiz mutluyuz Hepimiz mutluyuz işte <gülüyor> Oğlum makarna hazır mı? Geliyor abicim. Üzerine salça koyayım mı abi? Hayır sade olacak Afiyet Benim her gün saat dörtte salsalı makarna yemem lazımdı İsterseniz başka birini bulun Cak cak cak laf Bana bak ne verirlerse onu yiyeceksin laf Atı bakayım Ay sildim ve aman da Pek şükür oh. Asıl lan depoya gider Yürü Adamla biraz hamur olmuş abi Ne yapalım hamur olduysa yeniden makarna pişirecek halimiz yok ya Hamur mamur çekeceğiz işte koşuruya Evet kamera burada geç babacım şuraya geç, geç geç geç Tamam şuraya Önce anneyi çekeceğiz. Ben Aa, Oğlum. Niye? Niye? Hani ben senin sarınımdım, yıldızımdım. Onu niye tıklıyorlar be? Hani ben barçayla oynuyordum, önce beni çekmedi. Evladım, almadım. yavrum, hepinizi sırayla teker teker çekeceğim. Çatlatma beni. Sen Allah'ısın lan çatlağın zaten. Ama otur bakayım. şuraya, otur şuraya benim tepemi. Durma. Ben Buraya bir kontrol ver oğlum. Hazır mı babacım? Hazır. Kimse konuşmasın çekime başlıyorum. Evet çekiyoruz. Dikkat efendim kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin arkadaşlar kolay gelsin sultanım. Aman ne deli bu deliyarım hiç elinize oya bak. A bu elleri ne yapmalı o elleri öpmeli mi o elleri yemeli mi bu ellerin? Bu. Who? Kimse sizin kadar güzel makarna yiyemez. Siz gül gitistirdiniz. Ay çok incesiniz Far. Aman efendim estağfurullah, estağfurullah. Siz burunçu olu makarnalarının reklamında ...oynamak inceliğini gösterttikten kelli. Bizim inceliğimiz demede bunlar. <gülüyor> buyurun develer! İyi şey. Arkadaşlar, buyurun devam edin. Ben mani olmayım zaten anlamam da. Estağfurullah efendim. Beyefendi! Beyefendi! <gülüyor> <gülüyor> ha, öksürüyorsunuz, geçmiş olsun. Hayır, görünüyorsunuz da. Bak, göründün mü? Bak, anlamam dedim. Geldim burada, dikildim böyle, göründüm. İşinize mani olsun. Mani olmayayım, şey etmeyeyim. Buyurun, çekin arkadaşlar. Devam edin, buyurun. Ee, şey, kameranın önünde durdunuz. Olsun yoksa yani, benim içim güzülmüyor. Ben her yerden dururum. <gülüyor> Hayır, kamerayı kapattınız. Çekim yapamam da. Ben Kamala'yı kapattım ha! Affet <gülüyor> Ay burada da bir yerde durulmuyor. Evet. E, çekime geçiyorum. Hazır. Elinde çatal tamam mı? Ben kamera der demez hemen tabaklara servis yapmaya başlıyorsun. Babaya değil önce çocuğun tabağına servis yapacaksın. Beyimcan su istiyor. Sıkkımın kökünü iç. Niye hanıme beni? de vardı. Yavrum bak. Sesler abi ne derse onu yapacaksın. Ben kamera der demek, tamam mı sevgilim? Bir dakika! Bir dakika! Ne demek sevgilim? Sevgilim olma. Birinci burada bir Türk ve Müslüman evinde bulunuyoruz! Ne demek sevgilim? E, biz aramızda öyle konuşuyoruz! Aramızda hiç olmaz! <gülüyor> Önceoğlu makarnalarını temsil eden namus ve iffet sahabısı bir hanımefendiye... ...kocasının karşısında alenen ve bizzat ayağsızca laf atmak olmaz! Bayan diyeceğiz! Bayan! Fırıncı diyeceğim diyeceksin. Mesela diyorum. Bilmem anlatabiliyorum muyum? Evet efendim. Gayet iyi anladım. Bilmiyoruz dedikse o madde değermiş. Gel canım. Evet hazır olun çekiyoruz. Çatal elinde. Anne enfes bir makarna hazırlamış. Hepimiz sabırsızlıkla tabaklara konmasını bekliyoruz. Hepimiz mutluyuz. Gülümsüyoruz. Yavrum oğlum. Sen de gülsene evladım. Annene bakarak gül. <gülüyor> oğlum o annene değil rol annene bakacaksın. Çiçeğe annene bak. Çiçeğe annene bak. <gülüyor> bu anne dururken bu anneye bakılır mı oğlum? Çiçeğe annene bak. Tamam çekiyoruz dikkat. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Nefis bir aile tablosu teşkil ettiler. Benim hasta anne çok güzel oldu. E anne güzel olunca her şey güzel oldu. Bizim bir şarkı anımsattırdınız bana. Anneciğim güzel annem. Al beni kullarına. <gülüyor> ne nereye? Çok sevdiğim bir parçadır bu. Tamburi Victor Çıkon. Evet çekiyoruz. Gözler annede. Başka kimde olabilir? Evet ben kamera der demez tabaklarınızı uzatıyorsunuz tamam mı? Doğru. Hazır mısınız? Dikkat! Kamera! Stop! Oğlum oğlum nedir o elindeki? Çiçek. Hangi fıyar verdim onu sana? <gülüyor> Bu elbette. <evi. gülüyor> <gülüyor> Babam ben senin koca komalı, koca kuvvetli sivin yedi cücelerin somut kanına benziyor <gülüyor> Yavrum ya, ya hıyar görmemiş ya adam görmemiş Evet hadi çekiyoruz hazır mısınız? Hazır Gülümseyin, gerilin, gerilin Biraz daha, biraz daha, biraz daha e, Efendim ben biraz daha sen düğme kopacak aa. Size söyledim bu çekit emanet Amanın, amanın bu, bu ne bu? bu? Şeffaf mı bu? Korkuyor mu, korkmuyor mu? Bu ne bu, bu bu? Moda mı bu? Pantolonu yokmuş efendim e şimdi şimdi Fırıncaoğlu maharlalarının yiyecek kadar cebinde parası olan adamın... ...ıçına geçirecek bir pantolon yok mu? Beyefendiciğim orasını görmeyeceğiz. İyi bir de orasını görün! Töbe mahalle reklamı yapıyoruz kardeşim! Beyefendinin değil! Bre çıtsız, temiz... Zarif, Kanaryam Güzelkuş'un bir hanımefendinin kaçısında... ...kocası olacak adamın böyle üstü de açık, altı da açık... ...dolaşmasını hiç beğenmedim kardeşim. Ama üst tarafı nasıl? Tam istediğiniz gibi olmuş değil mi? Kaç para biliyorsunuz buna? Bu ucuz oynuyor, elli bin lira. 25 beş birin bunun yarısı yok. Peki. Hadi e, ama şekeri, başlayalım artık. Tabii şekerim Emret Sultanım. Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. Hadi evet. bekletmeyelim. Çekiyoruz, hazır olun. Dikkat! Ehe! <gülüyor> Mevendi, <gülüyor> öpsüyorsunuz. Tabii, bak gruksuyorsun kardeş oradan, kamerası resmi bozuyorsun. Ne bozuyoruz? Evet. Ha, İkimiz <gülüyor> de görmüyoruz Neşele geç. Ben neşele geçeyim? Afedersin. Buyurun. Evet. <gülüyor> Önce anneyi görüyorsun, evet. anne gülümseyiyor. Sonra makarnayı görüyorsun. Pat açıldığın bütün aile, tamam mı? Bütün aile son derece neşeli ve mutlu. Bütün aile mutlu. Oğlum, yavrum, sen nasıl mutlu olursun? Meşin top alırsanız mutlu olurum. Tamam, sana meşin top alacağım, hadi mutlu ol bakayım. Yok, önce al, sonra. Yok, sen önce göster. Neyi? Oğlum, nasıl mutlu olursun, onu göster. Ben çok değişik şıkkılarda mutlu olabilirim. Hadi bir tane mutlu ol bakayım. Hadi bir tane daha. Daha çok mutlu ol söyle. En bir çok, en bir çok mutlu ol bakayım. <gülüyor> ha tamam çok güzel bozma çekiyoruz. Dikkat. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gene ne oldu? E, makarnanın dumanı sütmüyor. Ta <gülüyor> doğru diyor. Makarnanın dumanı tütmüyor. Tebrik ederim kamarat ya kardeşim. Böyle olmaz. makarnanın dumanı tütmüyor. Ben duman yaparım abi. Nasıl? Sigarayla? Hay aklınla bin yaşa. geç şuraya çabuk. Geç hemen üfle üfle üfle üfle. Bakayım yap bakayım. Üfle. Kafanı kes kafanı. Tüttür tüttür. Tüttür yukarı doğru tüttür. Heh. heh heh. Çıkıyor. Harika oldu. Harika oldu. İşte Orta Doğu ve Korkanların... ...Mavidumanlı İyip Maharlası... ...Fırıncıoğlu Maharlaları... ...yüzde yüz Türk sermayesiyle... ...Türk emekçisinin gerçekleştirdiği bir mucize. Aslında biz olmasak emekçilerin bir bok yiyeceği yok ya. <gülüyor> evet çekiyoruz. Heh. Çekin artık çekin şunu çekin. Soğuyunca inmez mümeret kayış gibi olur kardeşimiz. Evet dikkat. dikkat! Hazır mı? Ben hazır ha! Siz hazır olduktan kelli! Bendeniz de, de hazır efendim! Bu kel, yanlış anlıyor onu görme! Şöyle makarna, dumanlı anne yap tamam mı? Merak etmeyin efendim! Ben, ben kamera der, der deme tabaklara koymaya başlıyorsun tamam mı? Dikkat! Hazır! Kamera! Kamera! Koy koy koy koy koy koy! Koy koy koy -ko -ko koy! Babaya da doldur! Babaya da doldur! Haa kendine, kendine de al. Kendine de al kendine de al iyisinden al kendine. İyisinden al. Heee stop stop. Harika oldu beyefendi. <gülüyor> harika. Mua. Har Harika harika oldu. Ha, oh, harika oldu. <gülüyor> siz güzelliğinizle makarnama şeref bildiniz hanımefendi. Çok sağ olun Fahri Bey. İstirham ederim siz benim makarnamı şereflendirdiniz. Ay, ama Ay yavrum diyor! Bakma çocuklar düşüyoruz! Yavrum! Bakma çocuklar düşüyoruz! Ay yetişir! <gülüyor> ah gidiyorsun. starım yıldızım gidiyor! Selamun kardeşim! Cücağın üzül isabet etsi görüyor musun? Evladım, yavrum, Ay. çocuğum! Kaldır kafanı o sahneyi Sabecik. çektik! Ulan öyle söyleseyiz de be! Film çekiliyor diye bir saattir hıyar gibi duruyoruz! Boyumuz kısız oldu böyle! Ha bu çocuk bak hıyara taktı! Hıyar aşağı hıyar yukarı! Evet, çekiyoruz arkadaşlar, hareketlenelim biraz. Babacım kamera şurada. Ay nasıl korktu Ah canımdır Allah korusun, ben mi dinleyin bakayım seni bir şey olmasın. Ah canım, kalbi bir kuş gibi çırpıyor, pır pır pır atıyor, pır pır pır atıyor. Beyefendiciğim. Pır pır pır atıyor. Eee... Rahatsız ediyorum efendim, kamerayı oraya alacağım. Aman estağfurullah biz rahatsız etmeliyiz, mani olmayalım be efendim, buyurun. Rica ederim efendim. Estağfurullah, istirham ederim. Ben hanımefendiyi şöyle alayım. Geç sultanım, gecel. Allah, ağabey! Amanın elim kırılaydı ben, nasıl ettim bunu? Kahpülüm, kahpülüm seni yerlerde süründürdüm. Otur canım, otur otur. Allah böyle olmayacaktı, kalk. Sen şuraya oturacaksın ha, otur canım. Aman bu ne durun lan, Arkadaşlar, teraş etmeyin. Vazirte <gülüyor> şey <yok. gülüyor> Buyurun, kesmeyin. Devam edeyim. Şişt. Çekime devam. Beş, evet, be. çekiyoruz. Ee, sayın rejitörüm, şimdi babayı göreceksiniz. Değil mi? Baba, babayı görüyorsun. Ha, bir dakika. kesmek gibi olmasın, ben babayı yerken içeriden bir göreyim. Ha? Buyurun efendim, rica ederim. Teşekkür ederim. Şöyle bir müsaade, buyurun bakayım bakayım babacığım. Ha? Aman ha. Hah, iyi iyi. E ama böyle solucan yer gibi inmez ki bu makarna canım. E doğru tabii ya haklı adam. Şunu iştahlı yesene. Evet. İştahlı ye kardeşim öyle bir yemeli ki... ...görenler vay be dimeli. Ne makarnaymış dimeli. Evet. Heh, doldur çatalı doldur doldur şöyle kallavi. Heh. <gülüyor> e bundan fazlası ağzıma sığmaz beyefendi. Daha geniş ağzlı birini bulamazsınız bu kardeşim? <gülüyor> ne bu silük Timsah gibi birini bulacaksın, timsah gibi. Aç ağzını ver kardeşim Kim aç. Kamera. Kamera. Gül. Gül gül. Gül gül! Gül'e gelin gelin gül, gül gibi sırıtma gül! Bu makarna adamı özellikten bayıltır! Eyle oyna! <gülüyor> ay, ay, Adam ölüyor! Yok yok yok makarna kuvatlı geldi! Kuvatlı geldi makarna! Besleyici! Bol vitaminli! Bak! Bir çatal yüzüne renk geldi! Keline renk geldi vallahi. <gülüyor> Hah! iyi. ye ye! İyiyat! Tut! Çıkarın adamı düştü galiba. İyi oldu iyi. Arşan gidiyor abi. Ne? Yok yok. Ne? Teşekkür ederim. Adam mahkaza lan ne? nefis diyor. Nefis diyor, nefis diyor. Nefes demiyor. Nefes diyor. Adam ölüyor boğuluyor. Oğlum ona beli bele yapıyor. İşte böyle böyle yaparak ölüyor. Böyle kazıkladınız beni. Aa atıyor gidiyor. Ağzından gelasi konuş böyle Gel lan. Be, adam ölüyor be. Adam öldü be. Bir cinayete kurban gitti. Bir cinayete karşı karşı değil. İmdat, polis, boğuldu. Katil fırıncı makarnacı oğlusu. Sus eşşi oğlusu. Valla senin böyle ikiye bu oğlum. Anlat beni ablasın. Makarnacı katili. Ben öyle alırım öldü. Sus. Kesin gürültüyü. Evet çekime devam ediyoruz. Evet. Kamera şurada babacım. Ha ah, kamera burada babacım. <gülüyor> Gel oğlum buraya şu lambayı da şuraya al bir kontrol ver. Bu lambayı oraya al bir kontrol ver. Tamam şimdi anneyi çekiyoruz. Ah şimdi anneyi çekiyoruz. Ama ben makarnayı yiyemem ki Feriz'deyim. Aşk olsun. <gülüyor> Yıktın bütün düğnamı. Özleyen, arayan, soran olmasın. Acılar bitmesin, çileni dolmasın. Gönül yaraların deva bulmasın. Benim makarnamı... Yemeğe sen ne yiyorsun? Tatlı mı çiğ, Yutma mama. <Gülüyor> seni o zahiri ellerin ile ağzını o dediğini görelim gider. Hadi ama şekerim başlayalım artık sana çok geç kaldım dedi. Yok canım olur müreştel, seni özel aracımından göndertiririm. 500'e celem Mercedes Benz. Full otomatik, full kasası var, full time. Merkezi klima sistemi var, piyonet selvi var, telefonlu, uzaktan kumandalı. Arabaya bir şey mi oldu? Hayır efendim, çekime devam ediyorum. Gel kap. Gel kap. Çekiyoruz. Hadi efendim, bekletmiyoruz. Evet, çekiyoruz. Dikkat. Kamera. Stop. Çok güzel oldu Çok. Çok güzel oldu. Çok. Yani bir bakarna inmeden... ...inir gibi bozları güzel yapılabilir. İyi ki seninle çalışmışız bu filmde. Evet, kamera elde. Evet. Söyle Hanım siz bakarna yemek için yaratılmışsınız. Ben de Allah tarafından bakarnacı olarak yaratılmışım. Çocuğu buradan yakın plan göreceğiz söylemiyorum. Bu beraberimizin bir başlangıçta... Sen oradan beni bok görürsün. Niye? Kim? <gülüyor> bu bakarnacıyla bu kadın önümde öyle yapıyor yüzümü kapatıyorlar. Nereden göreceksin? Konuşma! En iyisi ben siz dışarıda bekleyeyim Fahri be. Hemen arabada bekleyeceğim. Şu film şeşine geliyorum sultanım. Bak evladım kulağın bende olsun tamam mı? Hadi Sam'cık göster kendini bak para kazanacaksın. Kazandığımız parayla bana için top alacak mısın anne? Olucam tabii yavruma minicik toplar da alacağım. Attan makarnanı güzel güzel cici cici. Hadi yavrum. Tamam. Şimdi beni iyi dinle yavrucuğum. Yerinde duramıyorsun. Müthiş acıkmışsın tamam mı? Al tamam. bakayım çatalını. Gönlümde müthişim acıkmış kılamıyorum tamam mı? He. Tamam. Ee, bir yani top oynamıştın top oynamıştın kurt gibi acıkmışsın bana getirmiş lahayız topanla bile bir yumur vur bak ona. Kurt gibi makarnanın acıkmışı da yumuluyorum. Hadi çocuğum. ne? ne, ne? Dık dık dık dık dık dık dık dık! D'hiyya, D'hiyya! ben de sevmem! Niye? Çok kötü misiniz? Ne de meşterim ben makalını sevmem! Ne seversin sen? Ben pilav sıyırım! Korkur pilavı mı, pirinç pilavı mı? Pirinç pilavı seveyim! Sen benim kıçımı yiyer misin? Dürüzüm, makalını bir şey değil makalını yiyeceksin! Makalını reklamını yapıyoruz burada! Pilav reklamı değil! Eee. Eee. Evladım niye ağlıyorsun şimdi? Kısını yeme, makarnayı yedim daha iyi. İyi tamam hadi makarnayı yiye o zaman. Hadi Kamera. Bakalım. Kamera. Ha bir çocuğum. İyi Yü aslanım. At bir çataldan. At bir çataldan sana top alacağım. Sana top arabası topa ne yalacağım. Gitme bunu. Gitme bu? Bir çataldan. Hadi çocuğum, top bir sana verdim. Niye yemiyorsun oğlum? Doğdu. Onu ben doydum. İyi. Sen yapayım orada doydum. bunu. çek. Çek. <gülüyor> Günün 24 saati reklamla yaşasak. Reklamla giyinsek, reklamla yiyip içsek, reklamlardaki gibi dans edip göbek atsak. Reklamlarla yatıp reklamlarla kalksak. O satın aldığımız malları reklamlardaki gibi kahkahalar atıp sıçrayarak bol bol tüketsek. Ne olurdu acaba? Haklısınız. Olmaz öyle şey. Kimsede o para yok. Olsa bile hıyarlığın lüzumu yok. <gülüyor> Küçük bir lezzet farkı Küçük bir mutluluktu. Hanım Günaydın, Günaydın Ramayla kahvaltılar bir başka oluyor ama Aşk olsun ama sen bana sahanda Aymara kırılmış yumurta hiç kırmıyorsun Aa, kırarım hayatım Kır bugün üzerimde bir ağırlık var Beyefendi Biraz flora yiyin hafifleyin Seni mi kıracağım demiş yerim sana isterim. yavrusuna özen gösteren anneler için. Bana ne ben sana isterim ya bana ne bana ne. Şimdi sana bir tane veririm. İnsan sabahleyin önce bir günaydın der. Günaydın. İnsan der dedik. Hmm. Maymun değil. Dersini çalıştın mı? O evde sula seller gibi. Konu neydi? Beslenme. Anlat bakayım çocuğum. Sanayla beslenen, özenle büyütülen bu çocuklar her gün enerjiyle, neşeyle koşup oynuyorlar. Besleyici, bol sütlü, vitaminli, lezzetli sana, sana, sana. Bu çocuk bu eğitimde büyüyünce yağcı olur. Aferin benim minik kızıma. Şimdi kocaman soyulmuş bir maret sosisi hak etti. Aman ne bişi şey indir şunu istemiyorum bu evde öyle serbiyesiz soyulmuş sosis. Ay baba. Çişim var. Benim de. Banyoda kim var? Çiğdem. Oo. Kızım Çiğdem. Demir döküm şofben, demir döküm şofben. Aa kız keyfinden şarkı söylüyor valla. Bu şofben ne rahatmış, çıt bir kibrit anında sıcak su Evet ama ben de sıkıştım Çiğdem. Oo. Demir döküm şofben, demir döküm şofben. E kızım hadi altını eceğim. Ben ettim bile baba. E. Ne? Utanmıyor musun bu yaşta? İki dakika sabre Sen en iyisi ikimizde de birer prima. Pinky. İşte bu şampuan benimki. Bakın saçlarım pek sanki. Pinky. Pinky. Pinky. Bu kız adeta benimki değil sanki. Ay. Sen tutma çocuğum. Sen git yap ben tutarım. Çamaşır değiştirecek misin? Oh, hayır. Erosla yattım. Erosla yatan Jane Fon kalkar. Efendim anlayamadım. Ama kıskanç kadınlar kocalarına asla Eros giydirmemeliler. Anne. Bu sabah dişlerimi hangi macunla fırçalayayım? Hangisini istersen yavrum, ipana var, close var, signal var... İstersen biraz ipana, biraz close ...biraz da signal diş macunu koy. Biraz da cam macunu koy çocuğum. Aa baba işletme bizi şimdi öyle bir marka yok. Eskiden diş macunu varmış. Mispakla fırçalar, katak. Dur, tamam tamam. Sana gofret alacağım, gofret. Tat. Altı tane elden, tat. Tat, tat, tat. Çakalan. Bordol fındık çokonat Taze kofret çokonat Fındık kofret çikolata Çokonatın lezzeti bambaşka Babanı oh. dayanım lezzeti bambaşka <gülüyor> O zaman eti balık Neymiş bu eti? Eti eti Balık balık eti Balık kraker Eti balık kraker Aman pek de şeyler Aman pek de şeyler Anne karnıma çıktı. Çay hazır. Ah, çay kur mu bunlar? Sarayla var mı? Var çocuğum ama deden üzerinden biraz yoklamış. Bizim Ayşe maket yapmasını sever. Bir de sarayla dilimleri. <gülüyor> Gelsin sarayla yeni dilimler. Öğlenin ne var anne? Makarnayı programladım. Arçelik akıllı fırınım sayesinde. Filiz makarna yap anne. Filiz çok lezzet. Yok yok ben oba seviyorum oba. Oba oba nefis makarna. Oba lezzet her sofrada Gelsin gelsin Oba makarna Hop hop gelsin Oba makarna Köfteniz ızgarada Çevir düğmesini beş dakika Akşama Yemek hazır hayatım Tepside börek Şiş kebap Akıllı fırında Tabi Çevir düğmesini git komşuya O zaman ben seni niye aldım hatun <Gülüyor> Akıllı fırın patladı <Gülüyor> Aha, baba adamla kavga ediyorlar. Şu evladım yok evladım amcalar sabah lastiklerini alıyorlar. Aha. Bunlar da mı sana yemişler? Tabii yavrum bak sana yemişler. Kocaman adam olmuşlar. onlar da yağ yemişler. Koca eşek olmuşlar. Şimdi takoz yiyorlar. He? Benim giyinmem lazım. Anne! Ben de bir takoz yiyeceğim. Hadi. Aman hadi saçmama da ver şu kırmızı şeyi. Tap geç yap. Adı tap geç yap. Tap geç yap, tap tap geç yap. Dekteki. Dekteki. Dök dök ye, tak ketçap, ketçap ye Anne bunlar kavga ediyorlar ya Yok yavrum kavga etmiyorlar, ketçap filmi çeviriyorlar Dök dök ye, dök, dök, dök ye, dök dök ye, tak ketçap ye İyi giyinmeyi seviyorum İyi giyinmeyi seviyorum Ben erkekeyim <gülüyor> Sevgilim yeni karamürsel mağazalarına gidelim ucuzluk başladı Yavrum sen de ucuzluk başladı ucuzluk başladı diyorsun Gidiyoruz bir ayakkabı 90 bin lira O zaman Ufi'ye gidelim her şey çok ucuz bir pantolon 60 bin lira Para var mı para Gidelim baba park sorunu da yok arabamızı garajına bırakırız Araba nerede çıktı evladım şimdi Mağazanın garajı var diye arabanı alacağız E sen de bir araba alıver artık Ne Al. alırsın ananın baba Alalım baba Renault 11 1600 motor Acayip konfor, Olduğu yerde böyle dönüyor Tayyare alayım mı sana tayyare Ne ya ne oluyor ya Abidin amca Serpil teyzeyi dövüyor Sus ağzına acı sor sürerim Hayır insan karısını döver miymiş Sen kapıya bak çocuğum Abidin de Serpil de üstümüze düşecekler Salih kuşunuz Salih geldi. Salih saklı adımız geldi baba. Sağırma görüyoruz. Ama o bizi görmüyor bir bilet alalım kocası. Güzel çıkmaz hanım. Alalım babaya çıkarsa. Yok be evlat. Yarın son gün milli piyango size de çıkabilir. Alın bilet alın uyumayın. Peki peki çek bakalım bir tane. Çekeyim amca. Hadi yavrum çek bakayım. Çektim baba. Bilet kaç baba Salih baba? Beş bin lira. Peki. <gülüyor> Yük ikramiye kaç para? Beş yüz milyon. İyi para. Baba bir çıkarsa. Size ne çıkar? Ay, yapma, aa, ya ha, ya ha, ya ha. Kusmaz. Babamur babının kahretsin. Hayır, ben yok, abi. tamam kızım, bırak. Hadi işe geç kaldım. Ben de okula geç kaldım. Çantanı unutma. Beslenmeye ne koydun? Öğretmen yerli malı haftasında Türk malı getirin dedi. Hepsi yerli yavrucuğum. Coca Cola, Planters fıstık, Pancho. Aman bir de lavaş kiri, maşallah <gülüyor> hepsi yerli. Abi. Hadi kızım yürü, hadi, hadi. Allahsız aldık hanım. Güle güle. <gülüyor> Pakoral, hareketli erkeğin kokusu. Akşama bir şey istiyor musun? Halı halı. mı? Saçaklı mı duvardan duvara mı? Hani üstüne maç yapıyorlar ya ondan. Ya bir tarafa da kale kurarız. Hadi yürü hadi. Ben o istemiyorum. Neydi onun adı? Koyunlu, koyunlu Tamam kes, kes yeter. İstemiyorum koyunlu, moyunlu, istemiyorum. Aa, çorabımı gördün mü anne? Hangisini? Müjde, müjde size... Hariz yenden müjde size. Ben lafan kullanıyorum, bayılıyorum orası zaman. Babam duyması. Ah sen nereye gidiyorsun evi bu halde bırakıp? E, Oğlumla buluşacağım anne. Peki bu kadar bulaşık ne olacak? E, mintaks aldım ya anne. Peki lavabo, fayanslar, tuvalet neyle temizlenecek? Mintaks kremle anne. Peki tabak, çanak eviye. Temizliğe müntaksi yeter anne. Yavrum hava çok soğuk. Dışarı çıkarken ördüğüm... ...kar topu yününden hırkanı giy. Şşşşşt. Gördün mü? Kar topu alıp ördün mü? Kar topu giysene, kar topu örsene. Oo, geliyor, geliyor, kar topu giymiş yürüyor. Dap dap dap Duba Diana. dap dap Duba Diana. Tamam, tamam fazla konuşma hadi hadi. Günaydın komşum. Günaydın. Senin AEG'de şunları diyorum bir yıkasak. Hayatım söyle kocanın sana da bir tane alsın kaç paralık şey ki. Bu sağ komşum. Alacak. Tam otomatik lavamat. Çok sert değil mi? Vernelli. Vernellin yumuşacık olsun. Vernellin mis gibi koksun. Çamaşırlarında hangi deterjanı kullanıyorsun? Bingo. Yüzde yüz lavlı. Ah bingo. Ama fark da yüzde yüz laplı Ben fark göremiyorum Fark göremiyorsan abc'yi kullan Neymiş abc'nin farkı Farkı fiyatı bir de omoyu dene Omomatik komşunun makinası Tam otomatik <gülüyor> Ayağına ne oldu Eve seramik döşettik de Kale bodur. Seramik budur <gülüyor> Ay. Ay Anne çok <gülüyor> geç kaldı Yavrum güzel kızım ne güzel olmuş Oh Hadi Allah nazardan saklasın Hadi boy anneciğim canım. Hay Allah razı olsun komşum Aa, Bitti mi komşum ne çabuk Otuz saniyede dört buçuk kilo çamaşırdan kurtulabilir misiniz Eee tabi levamat bu <gülüyor> Aa, Bu alo temizliği Alo temizliğini gözüm kapalı tanırım Ayol bu o mu Geçen gün bizim kız salça kavanozunu üzerine devir vermez mi Sonuçtan bir felaketti Biraz ıslak kalmış Benimkine söyledim bana bir de kurutma makinesi alacak Alsın tabi Alsın. Alsın tabi Yaşamak senin de hakkın Nasıl olsa benden çok sen kullanacaksın Pino derler adına bayıldım tadına Oo, Hoş geldin Pino Ne çabuk geldin daha işlerim ortada Çabuk olur mu anne Sen sırtını dayamışsın otomatiğe Oo, Bizim orada beş saat canımız çıkıyor valla Sus bakayım Geç otur dersin çalış Öğretmen derse kaldırdı mı? Kaldırdı. O da artık fazla oluyor ama. Ne sordu? Bana üç Türk büyüsü say bakalım dedi. E, saydın mı? Ondan kolay ne var? Türk bank soytürk trastürk. Aferin benim kızıma. Biz evleniyoruz anne. Ah, kudurmuş. Hayır anne, Oğuz ...Oğuz kar topuna vuruldu... ...bu eve böyle giremezsiniz... ...gidin noterden tasdikli evlenme cüzdanı getirin bakalım... ...niyetimiz ciddi anne... ...evet efendim çok ciddiyiz... ...kızınıza zetina dikiş makinesi alacağım... ...her genç kızın rüyası... ...ben de bugün yanımda oturan Rıfat'a... ...bana ev çamaşır makinesi al dedim... ...onu öptüm... ...anne ben şimdi hamile kalır mıyım? Sus bakayım... ...kız evlenmek bu kadar kolay mı? Aa, artık ben bile evlenmekten korkmuyorum anne... ...her şey taksit ne? Vallahi öyle... Hocam işte halım. Ah halımı almış. Böyle koca bulunur mu? Baba. Yavrum. Aa! Ah. Ah. Ah. Ah. Ne yaptın dikiş makinası gitti. Aa! Aa! Aa! Kim bu huyur? E <gülüyor> kızınıza talibim efendim. Öyle mi? Ya bakalım Bahtiyar. Sen ne cesaretle benim kızıma talip oluyorsun bakayım. Şahşigortada emeklilik hesabı açtırdın mı? Açtırmadım efendim. Aa! Ah. O zaman olmaz! Şarj sigortada emeklilik hesabı olmayan benim damadım olamaz! Allah bilir senin süper emekliliğinde yoktur! Yok efendim! Allah bilir sen sünnetli de değilsindir! Sünnetli baba! Sen nereden biliyorsun kız? Artık her şey elektronik baba gizli saklı bir şey kalmadı! Peki gel bakalım damat! Hmm! Beymen! Evet, hayır efendim kolum! Fark ediliyor! Sola bakalım damat. Vakko'dan kaç gömlek alabilirsin? E, bir. Ne, bir mi? Azdır. Ah! Ah! Ah! Ah! Beymenliydi. Fark edildi. Gitti. Evet. Fark etmedi. Bir de küçük reklamlar var hayatımızda. Kim kimi seviyor, kim kiminle ortak olacak, kimin kimden oğlu oldu, kim kiminle nişanlandı. Çoğu balon, çoğu rivayet. Sever insanlar reklam yapmayı, kızıyla karısıyla gururlanmayı. Küçük reklamlar mutluyuz diye başlar, teşekkürlerle devam eder. Bizi yalnız bırakmayan, çelenkleriyle acımıza katılan, bizzat gelerek, telefon ederek diye... Babamızı o güzel elleriyle 30 parçaya bölüp, 46 düğüm atarak şifaya kavuşturan Profesör Keser Biçer'e teşekkürü borç biliriz. Kimisi ilan verir. Satılık ev, kiralık dükkan, kelepir. Alemdağ'da deniz manzaralı sahibinden dubleks yalı. Yersen, kimi köpeğini satar, üç günde bir ısırır. Pamuk sarman bırakmaz, dağıtır. Skoş tazı, Kuduz arısı yapılmıştır veteriner garantisiyle. Kimisi personel arar, kimisi iş. Bu arada ne işveren aradığını bulur, ne arayan aradığı işi. Dolgun ücret ödenecektir. Altı aylık ikramiye. Başvuranların askerliğini yapmış olması, en az bir yabancı dili, ana dili gibi bilmesi. Kiminin dünyalığı hazırdır. Doğduğu gün bellidir işi. Nerede oturacağı, nerede okuyacağı. Elinden hiçbir iş gelmese de babasının reklamıyla idare edip gider. O derler Bekir, eski maliye nazılarından Zeyyat Bey'in oğlu. Ah, kimisi de canını dişine takar iş bulmak için. Ne anadan ne babadan kalmış. Paralı dersler alamaz. Puan tuttu tutmadı, umut dünyası bekler kapılarda. Gün gelir çalışacak, bir iş tutacak. Bir de arkası yoksa başlar küçük ilanları karıştırmaya. Gazete sayfalarının arasında küçücük bir pırıltı görür. Tam da kendisi aranlar niteliklerde. Arası da dolgun. Bir heyecan, bir umut çıkar yola. Müzik We'll be right <laughs> Ozon tabakası delindin ne oldu Havalar ısınıyor Ya zaten çok sıcak geçiyor günler Üçte beş arasında da ofiste Geçmek bilmiyorum. Ben şakayı eğlentiği çok severim Bugün gazeteye bir ilan verdim İş aranıyor diye i̇şte Bir iki kişi gelirse işletiriz Azıcık dalga geçeriz Bunlara da üçte beş arasında gelin dersin Üçte hepsi birden damlar Hangisini işleteceksin i̇şte Saat üçe çeyrek var Yineğin biri gelir şimdi 3 üçle beş arası şahsen müracaatları. On beş dakika erken geldik, hevesli olduğumuz anlaşılacak. <gülüyor> Tabii ki üçle beş dedi mi beş on kala geleceksin ki hevesli olduğun anlaşılmaz. Ee, iş olsa da olur, olmasa da olur gibi denmansızlıktan yapacaksın. Üstünde de iyi bir elbise alacaksın. Bu eşya ne işi? Nüsetinde ufalıyor mu, küçülüyor mu, büzülüyor mu? Ne oluyor? Bütün ceketleri böyle olmaya başladı bana ya. Belki de ben boyatıyorum. <gülüyor> İyi bir elbise olacak üstünde halbuki. Böyle en fiyakalı, en pahalı elbiselerden, İngiliz kumaşı. Geleceksin, Amerikalı öyle yapıyor. İş istemeye geldiği zaman hiç belli etmiyor zavallılığını. Kapıyı vurmadan giriyor içeri, iş istiyor mu lan diyor. Kaldırıyor masanın üstüne dayıyor ayaklarını patronun burnuna. Kollar da kısa. Rezil olacağız. Kahretsin. <gülüyor> Böyle de kapıyı vurmak zorlaşıyor. Giriniz. Girin. Hoş geldiniz. Hoş <Gülüyor> geldiniz. Sorduğu tamamlasanız da bir konuşabilsek diyorum. Evet. evet. Efendim? Efendim? Efendim? Ya ben size efendim diyorum. Bir arkadaşım vardı. Rahmetlik mi oldu? Yok bir şey mi oldu? Siz, Hayır ve... dili geçmiş kullanıyorsunuz da. Var var bir arkadaşım var. Var. Evet. Araba alacaktım. Ben ha. araba alacaktım arkadaşıma söyledim. Evet. Dedim ki Hulusi, Hulusi arkadaşımın adı efendim. Evet. Hulusi, küçük ilanlara bak da bana bir araba bulursan, uygun bir araba bulursan bana al dedim. Evet, anlamaya çalışıyorum. Devam edin. Derken e, Yani dedin mi derken mi? Derke, derken, derken, derken Arkadaşım küçük ilanlara bakarken e? Bakarken. Kere, bakarken. Burada kere şey oluyor Parazit. Hayır, yani dil sürüşmesi oluyor. Lapsüz. Ben? Lapsüz. Sürçü lisan evet. oluyor, evet. Derken arkadaşım küçük ilanlara bakarken bizim ilanı görüyor, size haber veriyor, siz bize geliyorsunuz. Evet. Yani kısaca iş arıyorsunuz. <gülüyor> Yok, ha siz iş aramıyorsunuz. Sizin işiniz var mı? Parası da iyi. O zaman ben arkadaşınızla görüşeyim, sizi fazla yormayalım, üzmeyelim. Buraya kadar yoruldunuz, zahmet oldu, çok teşekkür ederim. Güle güle canım Benim Ben iş istiyordum da <gülüyor> Biliyorum biliyorum Buyurun oturun Buyurun buyurun Buyurun rica ediyorum Estağfurullah <gülüyor> Buyurun buyurun Buyurun Allah aşkına Önce siz İmkanı yok be ben Peki teşekkür ederim Niye öyle iş aramayı Gurur meselesi yapıyorsunuz İş istemek ayıp mı? Değil değil mi? Belki çok kolay anlaşırız. İnşallah. <gülüyor> Şimdi ben bazı şeyler soracağım. Kısa, açık, net cevaplar istiyorum. Buyurun efendim. Tamam canım. Kaç yaşındasınız? Kırk beş. Göstermiyorsunuz. Tamam. Evli misiniz? Evet. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? İki tane. Bir erkek, bir kız. Öteki? Basarım. Hangi Öteki? Ha daha o olmadı. Başka yok. İki tane bir erkek bir kız ya. Peki efendim. Tahsil dereceniz? Efendim evet, iki fakülte bitirdim. Hangileri? İktisat, işletme. Aa güzel. Ee, yabancı dil biliyor musunuz? Biliyorum. Onlar hangileri? Üç dili ana dilim gibi konuşurum. İngilizce, Fransızca, Almanca. Bir de Türkçe. Dört oluyor. Evet. Dört adamsınız. Evet. Dört adamsınız. <gülüyor> <gülüyor> Kaç okur musunuz? Evet okurum tabii. Fırsat gelirse. Hangi Türkçe? Cum... Ne? Cum, ne? Cuma günleri, <gülüyor> Cuma günleri fırsat buldukça etrafında okudukları zaman sabah tam falan okuyorlar ise öyle o kadar. Evet. evet, anlıyorum. Daktilo bilir misiniz? Bir beyefendi. Sekreter. Evet. Daktilo. Daktilo misliyor. Şöyle. Hah, öyle bakılır biliyorsunuz. On parmak yazarım. Türkiye ikinciliği var beyefendi. Muhasebeden de anlar mısınız? Mali uzmanı biberim. Peki, yemek yapar mısınız? Mali uzmanı biberim hadi. Onu anladık yani. Yemek diyorum. Yemek yapar mısınız? Yaparım evet. Bazıları yaparım. Mesela, e, efendim pilav yaparım. Makarna. Çorba yaparım. Çorbayı sevmiyorsunuz. Şey Yemek diyorum yemek evet. daha böyle çeşit. Evet mesela talebelik zamanından kalma bir alışkanlık herhalde. Mesela yumurta yemekleri yaparım. Çok güzel mesela yumurtanın ne çeşitlerini yaparsınız? Çeşitli çeşitlerini çok çeşitli türlü çeşitlerini yapabilirim efendim Nasıl yumurta. türlü çeşitli mesela köşeli yumurta var mıdır? Küp yumurta? Yok yumurtanın şekli değil yani yumurta pişirmenin şekilleri olarak. Ithal evet etmek efendim. Istedim. Onlardan birini mesela bir örnek verebilir misiniz? Mesela sahanda yumurta yaparım efendim. Sahanda yumurta yaparsınız. Nasıl yaparsınız sahanda yumurtayı? Sahanda yaparım. Çok güzel, onu anlatım zaten. Şimdi ben diyorum ki mesela yumurtayı sağına kıracaksınız, beyazı pişecek, sarısı pişmeyecek. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu çok kolay yapabilirim beyefendi. Şimdi yumurtayı kırarım, ee, neyse pişecekti? Beyazı pişecek, sarısı pişmeyecek. Tamam efendim. Yumurtayı ayrı bir yerde kırarım, sarısıyla beyazını ayırırım. Beyazını koyun mesela sahne içine pişiririm. Ateşi söndürüyorum, üstüne sarısını koyun. Böylece sarısı pişmemiş olur, beyazı pişmiş olur beyefendi. İyi, yine aynı sahanda yaptınız. Ben zannettim ki de onda iki sahana ayıracaksınız. O da ihtimal olarak olabilirdi. Peki efendim. Şimdi başka bir şey soracağım. Yumurtanın beyazı pişecek, böyle sarısı da hafif pişecek, üzerinde böyle bir beyaz olur. Onu nasıl yaparsınız? O ikideki şekilde olabilir efendim. Birinci şekil şu olabilir, e, tuzluğun bazen biliyorsunuz çok zaman rastlanmıştır, lokantalarda falan görülür. Kapağı tam yerinde olmadığı takdirde tuz dökerken olduğu gibi tuz böyle vup diye üstüne düşer. O bir beyaz tabi tezgireler. Ama benim dediğim beyaz tuz beyazı değil. Ne beyazı? Gene beyaz beyazı. Evet. Yani beyazı böyle beyazı. Yani her istediğimizi anlatabileceğimiz bilinçli sarı ve beyaz yumurta <gülüyor> Efendim yumurtayı kırarsınız yağı kızdırdıktan sonra Söyle evet bir kapak kapatırsanız evet. O sarısının üzerinde böyle bir beyaz tabaka oluştur Allah Allah neden Peki rafadan ya. yumurta yapar mısınız? yapar efendim Nasıl yaparsınız rafadan yumurtayı? Efendim sıcak suyu hazırlarım rafadan yumurtayı içine sokar çıkarır çıkarmaz Biraz fazla kalırsa çünkü rafadan olmaktan uzaklaşır Rafadan yumurta teşkil, teşkil ediliyordu O zaman kayısı olur Nasıl efendim? Yani rafadan yumurta amacıyla yola çıktınız. da biraz fazla kaldı o kayısı olur. Yapmayın ya. Tabii. Allah Allah. Ama güzel değil yani Malatya kayısısı değil. Ne oluyor? Sarısı biraz daha koyuca olur. Ona kayısı deniyor. Kayısı sever misiniz? Ee, çok severim efendim. Biraz da şeftali kayısı mevsiminde muhakkak gelmeyiz. Onlar meyve. Ben yumurtanın kayısısını söylüyorum. İyi bir mezedir çünkü. Ee, herhalde sevebilirim beyefendi yersem günümdür. Kayısının üzerine ne koyarsınız? Ve umumiyetle ben reçel korum, yani marmelat, evet. marmelat olabilir Benim olmaz. olmaz efendim, pul biber konur, biraz seyfi niya belki birkaç damla limon be. Ne güzel oldu değil mi efendim, <gülüyor> ağzınıza güzel. sağlık, ağzınıza layık. <gülüyor> Teşekkür ederim peki dolma yapar mısınız, dolma? Dolma da yaparım efendim, dolma yaparım efendim. Dolma yaparsınız, <gülüyor> yani ne tür dolma yaparsınız, her doldurulan şey yemez ki. Ne gibi efendim? Mesela motor doldurdunuz, Nasıl? yenir mi? Siz motorcusunuz? Yapmayın ya. Tabii, lastınız siz Karadeniz'den gelmişsiniz, motorunuz var. Evet. Kıştan kara ettiniz. Evet efendim. Motoru doldurdunuz. Evet. Peki motor başka ne edilir? Kıştan Stop karadan başka. Stop edilir efendim. <gülüyor> Öyle Mesela baştan kar edilmez mi? Vallahi siz elinize boyu aldıktan sonra ne tarafına kara söylerseniz o tarafta ediliyor tabii değil mi? Evet. Peki bir sancaktan iskeleden yanaşmaz mı? Bizim hangi motor efendim bu? Yanaşabilir mi efendim? Niye yatmasın? <gülüyor> i̇şte yani böyle bir motor doldurdunuz. Evet. Yenmez değil mi? Yenmez efendim. Ne yaş... doldurulacak? Dolma yapmak lazım. Evet. Şöyle bir akıl yürütün bakayım. Uslamlama. Evet. Uslamlama. Evet. Akıl yürütme. Ne doldurulur? Mesela dolmalık biber. Dolmalık biber doldurulsun diyeyim efendim. Allah ...biberi doldurulsun diye yaratmış. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Domuz biber doldursun. Sivri biber de doldurur musunuz? Sivri biber doldurmaya çalışırız. Niye öyle yapıyorsunuz? Sivri biber zor da olacak tabii Sivri galiba. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Ermeni dolması bilir misiniz? Vallahi ben konuşan dolma hiç e, görmediğim için be, ben yani milliyeti hakkında bir malumatım olamayacak affedersiniz. Ermeni dolması deyince dolma öyle evladım beni yesin diye konuşmaz. Evet. Ermeni dolması daha özenli yapılır. Evet. Yani pirince soğan fazla konur. Evet. Mesela 500 gram pirince ne kadar soğan kursunuz? 20-30 gram konur. Efendim soğanı gösterecek daha iyi o kadar konur mu? <gülüyor> en az 3 misli konur. Evet 30-40 kilo korum ben. Yok 500 gram ha. 1500 gram. Ee, evet, 25 kilo sovar. Doladım mıydı? O dolma işte dolma olur. Ay, dolmaya bak, değil mi? Efendim? Peki, bir de böyle sarma vardır, değil mi? Efendim? Evet, sarma. Can ciğer kuzu sarması mesela. Evet efendim. Dol dolmalık malzemeyi hazırlarız efendim. Evet hazırlarsınız. Mesela onu gömleğe sarar mısınız? Gömleğe sararım efendim. yani gömlek yağlanırsa bir daha temizletmesi zor olacak mı? <gülüyor> Hayır öyle ferye gömleği demedim yani. Mintan değil. evet Kuzu gömleği. Kuzu gömleğine evet, sararım. Ciğerin üzerinden çıkar. efendim Ciğerin üzerinden çıkar. İyi ki söylediniz beyefendi çünkü ben hiç gömlekli kuzu görmediğim bir şey. etrafta <gülüyor> hiç şaşırmıyorum yani, yani. Ama bu şey gibi böyle gömlek giydirip kravatla gömle dolaştırmıyorum. Gömlek değil mi bu siz? Bu içinde onun iç yağı efendim iç yağ. Evet. Hani böyle köfteyi atarlar, döner atarlarmış gibi koku verir. Nereye atıyorlar beyefendi? O efendim? iç yağından sarılır işte o. Evet. Dolmanın harcını hazırlarsınız, o gömleği sararsınız, fırına verirsiniz. <gülüyor> Can ciğer kuzu sarması derler buna. Efendim siz aşçı olmalıymışsiniz ne güzel <gülüyor> siz? Peki, başka neye sararsınız mesela? Asma biliyor musunuz efendim, asma? Asma biliyorum efendim. Babil'in asma bahçeli. Babil'in asma bahçeli. Bilyanın kaçıncı harikası? Yedinci harikası Aa, Şimdi onun bir de yaprağı var. Yaprağı var efendim. O yaprağa sarılır mı? Yedinci harikanın yaprağına sarılır. Hah! Ha, oraya mı, bunu yapmak buldum beyefendi, bunu buldum. Alayıyla yapmak Bir de böyle kelle vardır, kelle, kelle sarma, kelle sarma değil o, lahana, lahana, lahana sarma. Ha, lahan, lahananı haşladın, lahanayı yapraklarını ayırdın. Evet, evet. Suyunu efendim, döktüm. Suyunu döktüm, zaten kokar onu, yine yere dökmek lazım. Hemen dökerseniz de kokar mı beyefendi? Hayır, su kokar. Su kokuysa kokar. Anlıyorum. Şimdi lahana ile sararsın. Lahana ile sararsın. Peki, yani. lahananın böyle yapraklarını ayırdın çiğken? Yine böyle beyazları kaldı, Evet. onları ne yaparsın tık tık tık tık tık tık tık tık tık tavuklara babuklara bilmem neleri atın maşallah ne giden yerine Kapuska kapuska <gülüyor> vay be Peki yaprağı sardık lahanaya da sardık başka neye sardık mesela sakat at doldurur musun? Efendim önce bir tabi araba kazası şey yapmak lazım bir sakat bir at bulalım sakat at bulduktan <gülüyor> sonra kolay bir evet ben. Ee, siz emir buyurun ben çıkarım sokaklarda kaç tane yani Efendim böyle sakat at değil yani dalak tamam. böbrek bağırsak üff Sakatat doldurur musunuz? Mesela dalak doldurur musunuz, dalak? Emir verirseniz doldurmaya çalışırım, tabii zor olacak. Peki kumru? Kumru. Ama us kumru. Us, efendim? Us kumru. Böyle O kum, kumrusu değil, dağ uslusu. Balık. <gülüyor> Kenarda da benim ben. Balık, balık, us kumru balığını doldurur. Ha, us kumru balığını. Ha. Ust kumur balığını doldururum. Çok güzel. Neyle doldurursunuz? Neyle emir buyurursanız doldururum. Neyle doldurmamı doldur istersiniz tepe? Küçük balıklarla doldurmamız lazım tabii. <gülüyor> Aynı bir balık balığın içine olmaz. girmeyeceğine göre. Soğan piyazı yapacaksınız, maydanoz piyazı yapacaksınız. Mide nüvaz. Evet. Peki sebze? Maliye sebzesi. <gülüyor> Muhasebe piyazı da yapar mısınız? Böyle bol rakamlı. <gülüyor> <gülüyor> Çay. Çok teşekkür ederim beyefendi zahmet olmasın ama çok ısrar ederseniz açık bir tane alayım. alayım. Teşekkür Peki, ederim. Yok yok öyle değil yani. Çay yapar mısınız çay yapabilir misiniz? İyi çay yapar mısınız? Ha. Güzel çay. Çok güzel çay yaparım. Hı. Yani ya çok güzel çay yapmaya çalışırım tabii. Peki çay ne zaman oturur? Valla. Yorulduğu zaman oturur beyefendi ne olacak yani? Ayy, hayır, yani çayı damlarsınız da, bir dibe çeker, oturur, evet. o zamanı kalıyor. Ağabey, hiç... öyle kaynatırsınız, çayı damlarsınız, on dakika sonra otursun. Ağabey, içer içsin, içmeyin, siktir olsun, gitsin <gülüyor> ama! <gülüyor> Hay Allah! <gülüyor> Peki kahve? Kahve, kahve yaparız. Evet, yaparım. Nasıl yaparsınız yani kahve için, ne lazım önce? Efendim kahve yapmak için önce uygun bir arsa lazım tabi, onun üzerine kurmak lazım kahveyi. İyi bir yerde olursa ya yani böyle kalabalık herkesin gelip geçtiği bir yerde iyi olur. Önünde de bir açıklık olursa üç beş masa korsunuz, yazın orada da oturulur yani. Onu anladım da benim amacım o değil yani öyle kahve değil. Mesela orta şekerli kahve yapar mısınız? Ha siz böyle kahve ediyorsunuz. Ha, nasıl yaparsınız orta şekerli kahveyi? Orta şekerli kahveyi beyefendi, altına kahvesini korus, Ortaya şekeri koruruz, üstüne üstüne su dökeriz, orta şekerli kahve olur. <gülüyor> şekeri ortada kahvederler. Orta ee, şekerli kahve denmez ama. Denmez efendim tabii. Hiç orta şekerli kahve öyle olur mu değil mi? Ya yani şeker ortada olunca orta şekerli kahve olmuyor. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Estağfurullah efendim. Peki çocuk bakar mısınız? Çocuk çok severim. Sevmek ayrı. Çocuğa bakar mısınız? Bakarım. Nasıl bakarsınız? Böyle bakarım, şöyle bakarım. <gülüyor> Yok öyle değil tabii yani altını falan değiştirir misiniz, gıdasıyla ilgilenir misiniz? Çocuğun beslenmesi çok önemli. Beslenmesi çok önemli beyefendi. Özellikle doğu bölgelerimizde etnik kurup bakımından son zamanlarda giderek artan erken çocuk ölümlerinde bu çok önemli. Altını çizmek lazım bunu Bir takım önlemler alınıyor tabii mesela aşı kampanyaları falan yapılıyor ama... Yani değişen grafikler gösteriyor ki istediğimiz seviyeye hala gelemedik. Bunun çeşitli nedenleri olabilir tabii. Bir kere yani yeterli sağlık hizmetlerinin götürülmemesi, yeterli beslenmenin iyi halledilememesi gibi bir takım önemli. Bravo! Bravo! Bundan önemlidir. Bravo! Çok iyiydiniz. Sizi kutluyorum. Şimdi de lütfen bize Mercid Abuk ve Ridaniye seferlerimizi anlatır mısınız? Evet. Efendim, Yavuz Sultan Selim? <gülüyor> anlatma kardeşim anlatma. Ben sana bir şey sormadan bana bir şey anlatma. Benim bunları sana sormamdaki amacın, yani bu işleri yapar mısın? Yapar Severek yapar mısın? Severek yaparım beyefendi. Aa Bu mühim. Beyefendi ben iş Ben iş için yaratılmışımdır. Bravo. Benim için önemli olan iştir beyefendi. Bravo. Ben böyle büyük bir cesaretle her türlü işin üstüne giderim. Aslı olan iştir, önemli olan iştir benim için paranın önemi yoktur. A bu ilginç bu. Evet. Paranın önemi yok. Hiç önemi yoktur. Para. Bravo. E evet, işte bu harika iş önemli. Aa bak işte bir ülke böyle evet. kalkınır. Evet beyefendi Hatta bir ülke böyle kurtulur. <gülüyor> evet. Para neymiş değil mi? Neymiş para? Aa, ne o be? Ha. Bazlarının derdi illeti para. Evet mi? Evet. Yak ücretleri arttıracaksın. Yok öyle şey. Ücretleri donduracaksın. Bu enflasyonda başka türlü mücadele edilir mi? Edilmez. Edemez. Enflasyon böyle yenilir. Evet. Maaşları donduracaksın hiç. Para yok. Para neymiş be? Hah, para neymiş? Hiç gelmedi bize. Hey, sesini duyuyor musun? Bravo. Beyefendi. Yani bana güvenebilirsiniz efendim. Bundan sonra aramızda katiyen para sözü geçmeyecek beyefendi. Tam aradığım adamsınız. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ediyorum. Para neymiş? Para neymiş? Para mühim değil. Para mühim değil. Para efendim. yok. Bundan sonra para yok. Bundan sonra para yok. Ha. Para konuşmayalım. Şimdi gelin rahat rahat iş konuşalım. Bundan sonra para yok. Para <gülüyor> yok. Ha. Para yok. Efendim sabahleyin erkenden kalkacaksınız. Yazahaneyi siz açacaksınız. Evet. Ortalığın temizliğiyle ilgileneceksiniz. İşte süpürge vesaire gibi bazen cam silmek gibi. Çayı demleyeceksiniz. Tabi efendim. Bu arada daktilin başına geçeceksiniz. Şirketin bazı yazışmaları vardır. Onları tamamlayacaksınız. Muazeve defterlerini tamamlayacaksınız. Evet. Bazı böyle küçük paketler gelir. Onları çevreye dağıtacaksınız. Tabii yani. Bunlar genellikle 25-30 kilo civarında paketlerdir. Hani evet. 40 evet. yılın başında da 100-150 kilo bir şey gelir. Evet. Onda ne olacak? Esnaf satılırurdu gibi götür atar. Tabii tabii. Evet. Tabii. Sonra yemi varsam gideceksiniz. İşte bir etli, bir sebze, bir tatlı vesaire gibi bir şey. Sonra hanım çocuğu buraya bırakır. Maşallah. Ona bakacaksınız. Tabii efendim. İşte aşağı yukarı işler böyle. Tamam efendim ben bütün bu işleri yani emrettiğiniz şekilde yani büyük bir e, eforla koşturarak olarak sabah sabahtan akşama kadar başarmaya çalışacağım. Peki o zaman ben de sizi işe alırım. Ne dedi? Yani, yani şimdi ben işe alındım dedim. Ben, Tabi alındınız. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok etabulak ben etabulak ben. Bana bir şey borçlusunuz canım kardeşim. Karşılıklı konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Değil mi efendim? De, efendim. peki biz yani yalnız bu işleri mi yapacağız efendim? Yani e hiç, böyle işmiş şey yok da yani. Yo, bunlar ön işlerdi tabii. Ha tabii yani. efendim de bunlar günde 15 dakika falan tutar yani. Ha ben korkuyorum bütün gün boş oturacağım diye. <gülüyor> hiç merak etmeyin, biz sizin gibi değerli bir arkadaşımızı boş oturtmayız. Teşekkür ederim. Efendim biz aslında bir üretim ve pazarlama şirketiyiz. Beyefendi, özür dilerim sözünüzü kestim ama yani bunu söylemek mecburiyetindeyim ve işçi akımdayım. Benim esas işim pazarlamacılıktır evet. Ah ha, bu özelliğinise özellikle sevindim. Evet. Çünkü şöyle bir şey pazarlayacağız. Bu nedir bu? Evet. Nasıl? Evet. <gülüyor> Vay be iş. <gülüyor> <gülüyor> evet biliyorsunuz şimdi havalar sıcak gidiyor evet. ama yarın soyacak Vatandaşın en büyük ihtiyacı gereksinimi ne? Para. E, para yok. Para yok. <gülüyor> para. Yani böyle ısınmayla ilgili bir şey. Evet. Isınmayla ilgili bir... Isınmayla ilgili büyük dertlerimiz var beyefendi. Çünkü paramız olmadığı için kömür alıp para yok. Para yok. E, paranız olsa da ısınamıyorsunuz. Isınamıyoruz. Çünkü ne yok? Ne yok? Yakıt yok. Yakıt yok. Öyleyse bu ne? Yakıt. <gülüyor> Aristo mantığı sizi yanıltıyor. Evet. Böyle bir şey değil. Efendim bu... Isınmayla ilgili minik bir cep nesi? Isınmayla ilgili. Cep sobası. <gülüyor> Onun biraz moderni. Cep sobasının moderni. Evet. Sobet. <gülüyor> Değil efendim. Şimdi çağ atlıyoruz. Evet. Eskiden nasıl ısınırdınız? Nasıl ısınırdık beyefendi? Değil Hava soğuk, eliniz üşüyor. Ne yaparsınız? Şöyle bir şey yaparsınız. Şöyle tutarsınız, <gülüyor> cebinizde <tutarsınız>. Olmadı. Çıkarırsınız. <gülüyor> İyi ısınırsınız. Evet. Şöyle bir şey yok yok. Artık çağ atlanıyor. Çağ atlanıyor. Aa, demek ki bu ne? Çağ. <gülüyor> Onu atla. Çağ atladık. Bu ısınmayla ilgili bir cep kaloriferi. Bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> beyefendi yani özür dilerim ama asrın en büyük icadıyla en büyük teknolojik mucizesiyle karşı karşıya olmanın derin heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Özür dilerim bana ihtiyacınız yok siz her şeyi halletmişsiniz Allah'a ısmarladık. Ayo estağfurullah bizim sizin gibi engin deneyimleri olan bir pazarlamacıya her zaman ihtiyacımız vardır. Teşekkür ederim efendim. Buyurun malımızla bir tanışın bakalım. Efendim bu hem pille çalışıyor hem elektrikle çalışıyor. Bakın burada bir kırmızı düğmesi var. Onu aşağı doğru bana doğru bastırınız. Evet şimdi çok eğleneceğiz. Efendim diyelim ki molunuzu aldınız piyasaya çıktınız. Bir evin kapısını çaldınız rastgele. Bir hanımefendi açtı. Hava çok soğuk. Hanımefendi yünler içerisinde. Bakalım ona neler söyleyeceksiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Orada pek öyle rahat olmadı galiba o. Onu şöyle başınızın üzerine koyar mısınız çabucak? Evet efendim. <gülüyor> Bakalım şimdi hanımefendiye neler söyleyeceksiniz? Beyvel daha başım üstümüye başladı beni evet daha iyi ya. Herkes soğuktan yakınıyor siz sıcaktan. Ah ah yok oh ah. Oh. Oturuz. Ne güzel, ne güzel başım geliyor Allah'ım efendi Olmaz kanım Bir serinlik bir serinlik Başımda bağır rüzgarları <gülüyor> <gülüyor> Şurayı indireyim, indireyim. <gülüyor> <gülüyor> Ne icat değil mi? Kim icat etti ulan bunu? Yani çok güzel bir icat be efendim Maşallah yani <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şunu iç cebinize koyar mısınız? O ne o? Yani müşteriye diyebilirsiniz ki, nereniz düşüyorsa orunuza koyabilirsiniz. Şaka. Bakın. Nereniz düşüyorsa oranıza koyabilirsiniz. Şakırrt. Bakın. Gelin bakır bakayım gelin. Oo! Yok yok. Verdi şu da şu da. Verdi. Neydi? Yerinin uzundu değil mi? O sikecek gidiyor. Tıkla Çıkar, tıkla tıkla tıkla tıkla. Dümüsün dümüsün dümüsün. Hayır doğru mu Of. Allah. Yok biraz diş badudu biraz sülersek yeter herhalde. Değil mi, evvel yani. Hatta biz bunu diş badudu ile beraber satalım evvel dicem. Ay oh. sinirim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> Keşke birkaç arkadaş daha <gülüyor> oh. Ne bilirsin ki bu hıyarın düşüntü. <gülüyor> Efendim? Evet. Salada da diyorum. Çengelköy bademi çok severim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh. İyisiniz değil Şimdi. Şimdi şöyle bir şeyimiz daha var. Bilmem bunu bilecek misiniz? Bu nedir bu? Cep fişi! <gülüyor> evet! <gülüyor> Fişet! Fişet! Fiş <gülüyor> Şimdi bu fişeti şu sobete sokar mısınız? Yok buyrun rica edem siz şey yapın efendim! Evet. Yok yok siz mala alışın ki evet. değil mi efendim? Evet efendim! Buyurun, buyurun bakın burada bir deliği var bunu oraya... ...yerleştireceksiniz! Çok Aa, biraz şey yapmış efendim ee, Soğudu değil mi? Soğumuş Pii, Çabuk ısınıyor çabuk soğuyor Müthiş bir icat alır alır <gülüyor> Şimdi pilli hünerlerini gördük Elektrikli hünerlerini göreceğiz Onun üzerine oturur musunuz? Ee, yatay durumdayken tabi Yok hayır ben e, Yanmaktan korkuyorum efendi O zaman kalsın Kalsın bırak kardeşim Bırak kardeşim bırak benim işim gücüm var ben seninle uğraşamam ya. Ha, tamam peki. Hazır mısınız? Daima daima daima. Hı. Ne gibi yani? Ceviyan vereceğim de. Değil efendim tabii ben dişimi sıkacağım yani böyle. Kıçımdan alevler çıksa bile sesimi çıkarmayacağım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kıçım yapasınlar dildi. Çöğen çalmıyor be Bankacının reklamı biraz sünnetçinin öyküsüne benziyor. Vitrine çalar saat koymuş da hani soranlara ne koysaydık demiş. Yok aslında birbirlerinden farkları. Ama bazıları döviz küt yüzde on iki net faizi veriyor. Döviz bulabilirsiniz tabii. <gülüyor> Bazılarında saniye şaşmaz. Anında gider paranız şemdinliye. Online sistemiyle. O ne? Bazıları en güçlü, en büyük. Bazılarında garanti var. Bazılarında güvence, ne demekse. Çıkardın mı cüzdanı cebinden, götürürsün parayı vezdeden. Bazıları enerjik, disk atar, halter kaldırır. Bazıları çaktırmadan önüne gelene saldırır. Bankanın genci olur, şube sayısıyla avunur. Yaşlısı olur, sermayesini savunur. Deneyim, öz kaynaklar, yıl sonu bilançosunu versen kim anlar? Nedir bu yılki plasmanlar? Bir yerden 10 milyon mu götürdünüz, yoksa o para rahmetli annenizden mi? Bankanın adı ne olursa olsun konusu para. Birinde takvim var ötekinde ajanda. Birinde dergi berikinde kumbara. Sen parayı getir de bak ne hediyelikler var bizde. Şemsiyeler, cüzdanlar çakmak var masaüstü saatler. Ne demiş eskiler her işin başı paradır. Geldi IMF devalüasyon gitti IMF devalüasyon öksürdü IMF devalüasyon. IMF ters baktı. Acaba devalüasyon mu yapsak derken para da küfeyle taşınan zarzavat haline geldi. <gülüyor> Elinde üç kuruşu olan vadeli hesap açtırıyor bankada. Bankalar para peşinde, vatandaş hesap peşinde. Banka reklamlarına bakarsanız köşeyi döneceksiniz üç gün içinde. Ayıptır söylemesi işportacılığa benzedi bankacılık günümüzde. Üç kuruş görmesinler elinizde, hepsi peşinizde. İş varı daçınlar, gel bize buyur, gösterelim nasıl milyarder olunur. Gel yengeyim, kalacaksın, 30 yılda zengin olacaksın. Salonumuzda var abla, yavrumuz gemindir, yavrumuz gemindir. Sen de alırsın para? Çayımızı için elli dört buçuk verelim madalye. El kahvaltını biz de yap abla, getir sobanı kuralım bankaya. Güzel adırlar için abla, bizim kızlardan gönderelim eve. Cam silmeye, temizliğe. Yeah. Borç verelim uzun vadeli abla, gel bir. Sabahküşü şenle Kızı gelin edelim, oğlanı damat yeter ki gel parayı Gel pazarı ayi Güzel için verelim %50'yi Ya Ya Üç konuşur mesin derinde ayağını Avanın o ne laflar O ne laflar, laflar? Sınıkemez Aaaa reklamında reklamı var Bayanlar baylar bu reklamı buraya kadar Reklamlar Reklamları izlediniz Reklamlar bitti Attık tuttuk reklamları Biraz suyunu kaçırdık ama Dilin yoktu dostlar Söylenecek çok şey var da Şu reklam konusunda Giren o duraklısını Büyükler demiş Hayranımız yok içmeye ama Tahtana gideriz İşte bizim memleket Kısaca Az üretir çok tükettiriz sorun. Orasını biz bilemeyiz dostlar. Reklamlar Reklamları izlediniz. Reklamlar bitti.